Açık Dergi. Evet canlı yayına devam ediyoruz. Saat 19.05 e, Taksim özel yayını açık dergi içindeki Taksim özel yayını devam ediyoruz. Ee, birazdan Türk Tabikler Birliği'nden e, Hüseyin Demir bağlanmaya çalışacağız ve son durumu e, öğreneceğiz. Ama e, İnsan Hakları Derneği'nin bir çağrısı vardı bu arada onu söyleyebilirim. Aslında daha önce de bahsetmiştik ama somut olarak da bir e, anons yaptılar tekrar. E, 27 Mayıs 2013 günü Taksim Gezi Parkı'nda başlayan e, olaylardan itibaren e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, e, ayın iç tüzüğünün geçici önlemlerle ilgili 39. maddesi çerçevesinde başvuru yapmak için hazırlıklara başlamış durumda İnsan Hakları Derneği söz konusu başvuruyu gerçekleştirmek için de yaklaşık 500 bireysel şikayet belgesi toplanması gerekiyormuş. Bu belgede olaylar sırasında nasıl zarar gördüğünüzü ayrıntılı ve somut olarak yani şu gün ve şu saatte gaza e, kötü muamele, işkenceye maruz kaldım gözaltına alındım, yaralandım gibi ya da gözaltı sırasında şunlara e, maruz kaldım gibi belgelerle belirtmeniz gerekiyor. Kayıtların hem yazılı hem görsel hem de işitsel kayıtlar epe önemli bu noktada. Kayıtların ve belgelerin şikayet belgesiyle sunulması da epe önemli. Kamu görevlilerin ve onları yönlendirdiği kişilerin eylemlerinden dolayı siz ya da bir yakınınız zarar gördüyse en kısa sürede en kısa sürede yazılı beyanlarınızda İnsan Hakları Şubelerini, İnsan Hakları Derneği Şubelerini ve temsilciliklerine başvurun demişler. Daha fazla bilgi içinde ihd.org.tr adresinden bilgi almak mümkün. 500 bireysel şikayet toplanması durumunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 39. madde çerçevesinde bir başvuru süreci başlayacak. Bu süreç içinde polis şiddetine uğrayanlar ile ilgili olarak. Evet şimdi gözaltı dedik. Bu arada bugün e, TGS'de, Türkiye Gazeteciler Sendikası da bir basın açıklaması yaptılar. Dün e, pek çok gözaltının, hukuksuz gözaltının olduğunu biliyoruz. Bunlardan İki tane gazeteci aslında TV'nin editörlerinden Gökhan Biçici ve ulusal kanal kameramanı Emre Fidan ki Gökhan Biçici'nin gözaltına alınma süreci de e, kamera kayıtlarıyla belgelenmiş e, bir durumda görüyoruz. Etrafında birkaç polis var ve polisin... E, bir şekilde karga tulumba diyebileceğimiz bir durumda ki Gökhan Biçici'nin o sırada pasif direniş halinde yere oturmasına rağmen e, karga tulumba bir şekilde götürüldüğünü görüyoruz. Bununla ilgili bir açıklama yaptı dediğim gibi TGS e, Başkanı e, Türkiye Gazcılar Sendikası adına Ercan İpekçi e, olanların sorumlusu başbakandır diyor ve sorumluların ortaya çıkarılmasını talep ediyorlar aslında. Baş, e, parlamento ve Cumhurbaşkanı'nda göreve çağırmışlar. Kask numarası olmayan ama görüntüleri sosyal medyaya yans, e, yansımış olan sorumlulu ...bu bahsettiğimiz görüntüden bahsettiğim görüntüden e, bahsediyorlar sanırım. Derhal ortaya çıkarılması ve cezalandırılması için bir işlem e, başlatılmasına dair e, bir açıklama yaptılar. Bugün 6 civarında sanırım yok. Gün içinde 2 gibi yapıldı bu TGS tarafından. Evet sonrasında da sendika yürüyüşündelerdi. E, gün içerisinde de onlara ulaşmaya çalıştık zaten. Türkiye Gazeteciler Sendikası'na en az iki gazeteci gözaltında Biyanet'in haberinden... E, ...aktarmak gerekirse... ...İMC'nin editörlerinden... ...Gökhan biçici ve Ulusal Kanal Kameramanı... ...Emre Fidan... ...bildiğimiz kadarıyla Vatan Caddesi'nde... E, ...bulunan İstanbul... ...Emniyet Müdürlüğü... E, ...Güvenlik Şubesi'nde... E, ...yer almaktalar. Evet, ...polisin... E, ...uygulaması sarı basın... E, ...karta talep etmek şeklinde... <gülüyor> ...sarı basın kartı olmayan... E, ...medya mensuplarının... E, Alandan toparlanması, temizlenmesi ee, söz konusu. Bu süreçteki e, dokumentasyon üstünlük oldukça can alıcıken pek çok e, sivil kuruluş bu konuda kampanyaları e, başlamışken. Evet. Ee, şimdi bir parça belki ya da e, aslında gezi parkından bahsetmişken şu anda e, bugün içinde. E, Alınan bir haber bu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan bir açıklama. Gezi Parkı'ndaki e, eylemin polis müdahalesiyle sona ermesi ardından parkın yeniden düzenlendiğine dair bir açıklama geldi. Bugün çevresine 152 bin çiçek dikilmiş ve yeni 20 yeni yetişkin ağaç e, dikilmiş. Böyle bir açıklama geldi. Şu anda ben sabah itibariyle e, Taksim Meydanı civarındaydım. Orada e, parka girilmiyor hala. Parka giriş yok. Polisler tarafından tutulmuş durumda e, merdivenlerden itibaren ve e, epek aslında... ...insansız olduğunu söyleyebiliriz genel olarak. Kral delot demokrasi mezarlı demişti. Demişti evet aynen öyle. O kırmızı ve beyaz çiçekleri ektikleri alan için. Şimdi Ama biliyoruz ki aslında iki hafta boyunca... ...orada inanılmaz bir hareketlilik vardı. Şimdi o hareketlinin içinde... ...çocukların atölyesine gitmek istiyoruz... ...dün yayınlandı bu kayıt... ...9 dakikalık bir kayıt... ...maalesef bir kısmını yayınlayacağız... ...ama internetten de bulmak mümkün... ...çocukların gezici çocuk atölyesi... ...çocuk gezim atölyesi pardon... ...çocuk gezim atölyesi isimli bir yer vardı... ...orada bir çadır bir orada çocuklar boyama yaparken... ...bir video çekilmiş... ...orada temel bazı sorular soruluyor... ...özgürlük nedir, biber nedir, polis nedir gibi sorular... ...o sorulara çocukların cevapları var... ...onunla ilgili bir kısa kayıt dinleyelim... ...sonra devam edeceğiz... Kaç yaşındasın? Sekiz. Sekiz. Altı buçuk. Altı. Yedi buçuk. Ben, ben de yedi buçuk. Oynasın benim. Evet. Beş. Üç. Beş buçuk. Yedi. Şu anda nerede olduğunu biliyor musun? Taksı. Parktayım. Taksim'deyim. Arkadaşlarımla beraber geziyorum. Gezi Parkı'nda. Taksim'de Gezi Parkı'nda. Parktör isim yapmış mıydın daha önce? <gülüyor> Hatırlamıyorum. Hayır. Hayır. Sevdin mi parkta olmayı? Evet. Evet. Evet çok sevdim. Evet. Senin bir farkın olsa neler yaparsın? Bilmiyorum. İstediğim her şeyi yaparım. Sallanırdım. Kardeşimle oynadım. Çok ayrımlıydım. Neler çizdin? Ee, bir tane hayvan çizdim. Bir tane de hayalet yazıyor. Ne yazılar yazdın? Ee, biz ağaçlar kesilmesin diye buradayız. Bir tane robot çizdim. Adı biber gazı yok robot. Polis çiizim. Burada polis e, e, ve aracı bir insana bir perk sıkıyor ve e, adam nasıl reisliyor? E, Taksim özgürlük partisizliği, özgürlük güçlerin cizdi. Şu an bir bardak çiizcez ya. tane de bir bardak oluşmuş güneş. Şimdi kelimeler soracağım. Aklına gelen şeyleri söyler misin? Özgürlük. Güneş mi atlatıyor? Özgür hissetmek. Yaşam. Koşmak. Herkesin özgür olması. Özgürlük deyince oynamak geliyor. Mutlu olmak. Sevinç. Türk bayrağı. Atatürk. Özgürlük aynı keneveklerin özgürcük uçtukları gibi. Özgür olup istediğimiz şeyi yapmak ama kötü şeyler değil her zaman iyi ve haklı olduğu şeyleri yapmalıyız. Özgürlük deyince yani özgürlüğüm şu şey aklıma geliyor. Anne babandan kaçıp kendim çok mutlu olmak aklıma geliyor. Bahat Can'ın bana doğayı hatırlatıyor, gidiyoruz piknik yapıyoruz. Orman. Aşkları, yıkmaları yanlış. Onlar da bir canlıdır. Canını açıtmak bence yanlış bir şey. Toma mı? O ne demek? Toma ne? Toma ne? Geçirme. Toma nedir? Toma nedir ya? Toma Tomates. <gülüyor> Polis. <gülüyor> Toma. Barış. Biriyle küsürken zaman barışmak gibi bir şey. Sevgi. Barışma. İnsanların toplulukta iyi geçirmesi. Mesela benle arkadaşım birbirimize küsüz, barışıyoruz. Ee, mesela bunlarda buradakiler de barışsa yani, kavga etmeseler, her barışman geliyor bile. <gülüyor> Mutluluk. Bu park yıkılırsa Evet. Üzülür. Evet. Evet. evet. Çok üzülürüm. Evet, üzülürüm. Çünkü burada bir sürü doğal güzellik var ve bir sürü ağaç var. Çok üzülürüm. Neden üzülürdün? Çünkü burayı sevdim. Çünkü burada geziyoruz, denize resim yapıyoruz. Çünkü burada çok eğlenceli aktivite yapıyorum. Bu parkı çok sevdim. Çünkü bu parkta oynamak, gezmek, dolaşmak çok güzel. Güzel bir park yani. Burası yıkılırsa ne olur bilmiyorum. Evet çocuk gezim atölyesinin çektiği bir videodan bazı çocukları dinledik. Aslında çocukların söyledikleri çok fazla bir şey yorum gerektirmiyor üzerine. Oldukça basit ve anlamlı olduğu gibi bu park giderse ne olur bilemiyoruz dedi en son dinlediğimiz arkadaşta. Evet şimdi e, hattımızda Hüseyin Demir Dizem var. İstanbul Takip Odası Danışma evet, evet. Kurulu üyesi. E, ondan biraz e, son durumu alacağız. Merhabalar Hüseyin Bey. Evet, merhaba, iyi i̇yi yayınlar. Çok teşekkürler, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi özellikle son e, dünden sonra e, biraz sizden bilgi almak istiyoruz. Yaralananlarla ilgili olarak ne, neler söyleyebilirsiniz bize? <gülüyor> e, şimdi son cumartesi günü akşam başlayan Saldırılardan sonra hı hı. E, şu anda e, aşağı yukarı bini aşkın e, yurttaşımız e, gaz maruziyeti, basınçlı su ve bas, suyun içerisine katılan e, kimyasal madde e, ve yanı sıra işte bu plastik mermiler ve gaz kapsüllerinin e, isabet etmesi gibi nedenlerle ilerliyor. Değişik düzeylerde etkilenerek sağlık kuruluşlarına başvurmuş durumda Hı -hı. ve gönüllü kısmı revirlere. Bunlardan e, 14 yaşındaki bir genç e, çocuğumuz hala yaşama tutulmaya çalışıyor. İkinci kez e, beyin ameliyatı oldu. E, onun dışında e, iki... Ee, arkadaşımız daha e, yine kafa travması ve beyin karaması nedeniyle ameliyat oldu ama onların durumları biraz daha iyi. <gülüyor> ee, kafa e, travması nedeniyle ameliyat olmadan e, gözlem altında tutulmaya devam eden 3 yurttaşımız daha var. <gülüyor> Yanı sıra 2 ya da 3 tane göz e, isabeti nedeniyle ameliyat edilen ve e, sonuçları takip edilen e, hastamız var. E, bir tane e, göğüs e, travması nedeniyle e, e, e, bu bizim e, işte pneumotorak dediğimiz göğüs e, zarının e, parçayı şey, delinmesi nedeniyle olan bir hastamız var. E, ve bir tane de yine göğüs travması nedeniyle e, takip edilmekte olan hastamız var. Yanları sıra bunların çok sayıda yanık ve değişik yerlerdeki kırıklar nedeniyle e, izlenen hastamız var ki aşağı yukarı e, tıbbi tedavi gerektirecek şekilde sağlık kuruluşlarına başvuran ve tıbbi yardım alan e, yurttaşımızın sayısı da biraz önceki saydığım vakalarla beraber 200 civarında yani e, son işte 24-48 saat içerisinde Taksim Gezi Parkı'nın boşaltılması süreciyle başlayan ve sonra devam eden işte revirlerinin kapatılmasına dört e, doktor ve diğer sağlık personelinin tutuklanmasına e, la devam eden e, süreçte e, ne yazık ki ilk dönem e, müdahalelerde olduğu gibi yine e, e, işte yaşamma tutulmaya çalışan göz ya da başka e, organlar ilgili e, kaybetme riski taşıyan ve e, gazdan etkilendiği için özellikle de Son müdahalelerde suyun içerisine katılarak Hı. atılan bir kimyasal nedeniyle de çok sayıda yanıklı vatandaşımızın sağlık kuruluşlarına başvurduğunu biliyoruz. İşte bunların çok önemli bir kısmı. E, ilk müdahalelerin arkasından e, gönderildiler ama bir bölümü e, hala sağlık kuruluşlarında izlenmeye devam ediyor. Evet, göz isabeti biraz önce bahsettiniz. Aslında hedef göstererek e, bu kapsüllerin e, atıldığına dair de bir delil sayılabilir anladığımız kadarıyla. E, tabii hem kafa travmaları, e, hem göz e, yaralanmaları, hem de göğüs şeyi e, insanlara... Hı hı. Sonuçta bu kapsüllerin Bu gazların ve de basınçlı Suların tabi insanların üzerine çok Yakın mesafeden atılmasıyla Olan yaralanmaları biliyorsunuz hı hı. Daha önceki müdahalelerden biliyoruz ki Bu özellikle tazlikli su Bir çeşit Su patlaması su topu gibi kullanılıyor İnsanları alıp bir yerden Bir yerlere savurarak Hem kendisinin kitlesiyle hem de düştüğü yerdeki travmalarla pek çok insanımızın değişik kırıklarıyla ve kafa travmalarıyla sağlık kuruluşlarında tedaviye durmasına yol açmıştı. Evet Hüseyin Bey bir de şey sormak istiyorum. Şimdi biraz önce de siz de bahsettiğiniz kimyasal madde zaten özellikle son müdahalelerde epey konuşuluyor. Bugün İstanbul Tabip Odası da bir dosya yayınladı. Aslında bugün mü bilmiyorum ama ben bugün görme imkanı buldum. iki tür gazdan bahsediyorlar ve bu e, tazikli suyun içine atılan e, hükümet tarafından ilaçlı su olarak e, bahsedildi bu gazdan. Ama kimyasal madde olduğuna dair de çok fazla e, şüphe var. Özellikle bahsettiğiniz yanıklı hastalarla ilgili. Bununla ilgili e, kesin bir bilgi ulaşıldı mı? Ee, Laboratuarda... Bununla ilgili söyleyebileceğimiz e, cümle şu. E, bir firma e, ismi e, bidonların üzerinde. Ee, hı hı. fotoğraflandı ve e, bu firmanın bilgilerine e, ulaştığımızda bu firmanın kişisel amaçlı biber gazı e, spreyleri pazarladığı e, anlaşılıyor. Dolayısıyla yani buradan e, muhtemelen e, bu spreylere doldurduğu biber gazını bidonlarla da e, servis ettiğini düşünebiliriz. Hı hı. E, çünkü e, bu gazın e, pişek olarak atılmasıyla yani havaya karışmasıyla etkileyen biçimi e, ne suyla birleştiğinde etkileyen biçimi arasında bir fark var. O da zaten e, daha önceki süreçlerden biliyorduk. E, gaza maruz kalmış ve ciltleri, gözleri yanmakta olan yurttaşlarımıza su değdirildiğinde daha çok yanma hissediyorlardı. E, bu sefer bu ikisi birleştirilmiş olarak insanların üzerine atılmış oldu e, ve dolayısıyla e, suyla atıldığı için e, elbiselerine yapışarak vücutlarında daha uzun süre kaldı ve e, tahriş yanı sıra e, birinci, ikinci derece yanıklara yol açtı bu şey hı hı. yani cildin e, belli anlamlarda ölmesiyle sonuçlanan e, vakalara yol açtı e, buradan hani e, çok e, emin olmamakla birlikte sanki suyun içerisine katılmış biber gazı solüsyonu gibi şey yapıyor ama bizde tabi İstanbul Tayyip ve Türk olarak bir an önce yetkililerden bu tomoların depolarına konulan bu kimyasalın ne olduğunun kamuoyuna ve bize açık bilgilerinin verilmesini talep ediyoruz. Peki bir şey de sormak istiyoruz. Okmederne Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uyutulmakta olan belki Nervan'ın son durumu hakkında... Evet. Yani Son saat itibariyle ikinci ameliyatından sonra uyutulmaya devam edildi ve hala durumunun kritik olduğudur. Umut ediyoruz ve diliyoruz ki 14 yaşında gencicik hayatının baharında olan bu yavrumuz hayatta tutulmaya devam eder. Evet, hepimizin umudu bu yönde. Peki Hüseyin Demir Dizan çok teşekkür ederiz katıldığınız sağ için. Rica ederim, iyi yayınlar. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İstanbul bir Odası Danışma Kuralı üyesi Hüseyin Demir Dizel'den son bilgileri aldık. Evet saat altı buçuğa geliyor. Bu akşam Sanatolk programını yenileyemadık. Ruhşen ve Seren'in hazırlayıp sunduğu. Seren bir süredir rüt dışındaydı zaten. Hı hı. Ama buraya geldiği zaman içindeyken pek <gülüyor> farkında olmuyor insan bu şehirde yaşarken. Durumun vermediğinde ama biraz paniklemiş. O yüzden buraya gelemiyor. Ee, belki bir sonraki haftaya başka bağlantılarda, sanatçı bağlantılarıyla Ruşen ve Sarı'yı burada görebileceğiz. Ama evet, bu hafta ama eski paniklenecek bir şey de yok tabii ki de onu söylemek yok, lazım. Ama dedim ya yani, yurt evet. dışından <gülüyor> gelmesi, öyle de konuştuk en son kendisiyle. Birazcık burayı solması gerekiyor. Doğa, doğal olarak tabii ki. Şimdi öğleden sonra Gesk ve Diskin ayrı yerlerde, biri tünelde, diğeri de Şişli'de. E, basına çıkımları yaptığını söylemiştik. Taksim'e çıkmak e, istediler ama polis müsaade etmedi. E, böyle bir e, duruma sonrasında yürüyüş kararını e, itiraz etmesinin e, ardından oturma eylemleri oldu. Hem Rumeli caddesinde, hem de daha sonra İstiklal Caddesinde farklı evet. yerlerde olmuş. Hı hı. Şu anda gözlenmediğimiz kılayla da Harbiye e, ve civarı e, yoğun polis denetimi altında yer yer müdahaleliler olduğu bilgisi de elimize e, ulaşan bilgiler arasında yer alıyor. Evet ama sen söylediğin gibi aslında kalabalık bir grupta. Özellikle İstiklal Caddesi tarafında, Akbank'ın önündeki tarafta ve e, Rumeli Caddesi tarafında da bulunmakta. Son olarak bundan daha güncel bilgi elimizde yok şu an için aslında. Açık Dergi